Merhaba, bu videonun konusu kendinizi sevmek, sevdirmek. İkisi arasında inanılmaz bir denge var. İnanılmaz bir sebep-sonuç ilişkisi var. Görelim. Hoş geldiniz. Şimdi mesele, başkaları sizi sevsin diye kendinizden vazgeçmekse kötü. Neden kötü? Karakterinizi yitirirsiniz. İkiye ayıralım, Kendinizi sevmekle başlayalım. Kendinizi sevmek fiziksel başlar. Yani aynaya bakarsın. Bu benim. Bu sensin. Ya ama burnum. Ama hocam ellerim. Ya Allah çok şükür yaşıyorsun, değil mi? Yani bir şekilde dünyadasın. Nefes alıyorsun. Şartlar da bu. Hani ben de çeşitli şartları değiştirebileceğim şartlar var. İşte kel olmasaydım daha güzel olurdu yani isterim böyle saçlarım lepiske gibi olsun oradan oraya atayım iki de küpe takayım hoş değil mi yok yani bak gördüğün gibi buyum ben öyle bir şey de istemem bu arada ama fiziksel şeyler değişebilir yani çok rahatsızsan işte atıyorum burnundan elinden git ameliyat ol ki önermem çünkü bu sensin güzelsin ama onun dışında bir de kendini sevebileceği ruh halleri var genelde anne babanın müdahalesiyle başlar. Anne baba çocuk yetiştirirken cahil oldukları için pedagoji ya da çocuk ruhundan, çocuk gelişiminden anlamadıkları için çocuğa bir şey söylerler. Der ki işte ya sen de biraz kilolusun çocuğu. Bilmez ki o çocuk okulda söylenen başka bir lafla bunu birleştirdi ve çocuk depresyona girer. Yemek yemez. Sonra geri zekalı anne baba der ki sofrada niye yemiyorsun çocuğum? Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd E şapşal, sen çocuğu depresyona soktun artık yemiyor işte. Çocuk taktı kafaya, ölümle rejim yapıyor. İşte kendini sevmenin ilk katili anne babadır. İkincisi, başarılı olmayan ilişkilerdir. Sosyal ilişkiler, katılamadığı arkadaş grupları. Yani sen bir arkadaş grubuna katılamazsın ya da diyelim ki bir kıza çıkma teklif edersin, kabul etmez. O da bir demotivatördür. Aslında seni yanlışa sürükler, psikolojin bozulur. Dersin ki ya ben niye böyleyim, ben niye çirkinim, ben niye şişmanım, ben niye, ben niye? Ya arkadaş şişmansan ya kilo ver ya da şişman birini sev. bu kadar basit yani illa bir şeyi değiştirebileceksen değiştir. Değiştiremiyorsan da şikayet etme. Kendinizi sevmeyi öğrenmeniz lazım çünkü bu sensin ve merak etme kör atın kör alıcısı var yani ben de çok yakışıklı değilim birisi beni sevdi çok şükür. Yani dünyada senin hedefin ulan adrenalima beni nasıl sever? İse sevmeyecek kusura bakma hiç öyle beklentin olmasın ama sabah kalkın mı kalktım nefes alabiliyor musun evet ben çok bilirim bel ağrısından dolayı sabah ezanını duydum diye mutlu olduğum günleri çünkü insanlar da uyanıyor en azından hani ben tek başıma oturmuyorum. Gelelim ikinci bölüme kendini sevemiyorsun ya da bir şekilde sevdin hadi kendini sevdirmek. Şimdi kendinizi sevdirmek için maalesef yanlış insanları seçiyorsunuz. Normalde insanlar sizi sevmesi lazım ama siz hedefinizi şöyle koyuyorsunuz. O arkadaş grubu okulda beni çok sevsin, İşte o kız beni sevsin, ne olur sevsin, nasıl sevebilir? Klonlama giriyor buraya, tersine insan mühendisliği bir konu var izlersin kanalda. Bakıyor, okulda mesela gözlemliyor, lisede, üniversitede diyor ki işte o çocuğu seviyorlar çünkü o gitar çalıyor, çünkü o komik, çünkü eee Ben de diyor öyle yapayım. Ben de saçımı öyle tarayayım. Bu bir işe yaramaz Bu senin onun ucuz pespaye, patates bir kopyası yapar. Patates baskısın sen. Olmaz öyle. Onun kopyası olma. Onun yerine senin gelişebileceğin şeylere bakalım. Yani ben üniversitedeyken, üniversite 1'de sorun yaşamıştım. Ama üniversite 2'yi geçerken kendimi kişisel yönlerden geliştirdim. İlk Tong okuduğum yıllardı. Ne bileyim 2 tane belgesel izledim. Bir spor kulübüne katıldım. Bir dağcılık falan fıstık. Orada insanlar buluyorsun işte. Niye sosyal hobi yapın diye yırtıyorum kendini? E seni sevecek insanlar orada, buradakiler değil. Git oraya onların arasına katıl. Bırak onlar seni fark etsin. Eğer insanlar seni anlamıyorsa, eğer komik bulmuyorsa, eğlenceli bulmuyorsa zorlama. Kendini sevdirmeyi niye çabalıyorsun ki? Gidiyor kendisini değiştiriyor, tarz değiştiriyor. Saçına boncuk dizip mora boyatıyor. Bakın marjinal olmaya çalışmanızda bir sorun yok. Ama niye marjinal olduğunuzu bilmiyorsanız sorun var. Şimdi bunu da yaptık, bunu da bağlarla ilimliyat neyse. Lütfen kendinizi sevdirmeye çabalarken şunu düşünün. Bak çok basit bir soru. Değer mi? Ben bu kız için, ben bu erkek için değişiyorum. Değer mi? Yani fayda çıkar. Ne bedel ödeyeceksin, ne alacaksın? Ama İş hayatındaysa bu, iş hayatında sizi sevmeyen insanlar varsa ve sevdirmeye çalışıyorsanız yine aynı soru. Değer mi başka bir işe gir? Sevmediğin insanlarla çalışma. Ve sonuncusu. Lütfen şuna dikkat edin. Çok önemli bir uyarı bu. Bu bu videonun bir mesajı olsun. Bazı insanlara, bazı kitlelere kendinizi sevdirmeye çalışırken arkanızı döndüğünüz burada kalan insanlar var, değerler var, aile var. Onları küstürmeyin. Yani diyorsun ki onlar nasıl olsa orada ben bunları tavlamaya çalışayım. Hayır onlar da insan, onlar da hareket ediyor. Onlar da uzaklaşıyor. Sabit dursalar bile sen uzaklaşıyorsun. Lütfen değer verdiğiniz şeylere sahip çıkın. Kendinizi sevdirmek için kendinizden olmayın. Ve unutmayın elinizde sahip olduğunuz en değerli şey hiçbir şey. Yok. Bir gün önce yaptıklarının ertesi gününe bir fayda göstermeyecek eğer ki kendine yatırım yapmazsan lütfen kendine yatırım yap bırak Ahmet Mehmet seni sevse ne olacak ki o, okul ortaokul lise bilmem ne bitecek o üniversite bitecek onlar kendi yollarına gidecekler sen onlar seni sevsin diye buraya dövme yapıyorsan o dövme seninle kalır pişmanlığıyla ama sen Umarım gelişirsin, keyif alırsın, ağız tadıyla yaşarsın. Kendini çok sev ya. Ben her sabah aynada kendime inan ki saygı duyuyorum. Ne güzel insansın ya. Allah ne güzel yaratmış. Çok şükür diyorum. Kendisi sevdiğiniz günlere bir sonraki videoda görüşmek üzere.